Her şey sevgi, bu cihanda her şey sevgi İnsanın ruhunun gıdası sevgidir sadece doyamayacağı tek şey sevgidir 90'lık da neye git 100 yaşını geçmiş de neye git sor Hala sevilmek istiyor Biri elini uzatsın da onu sevsin istiyor Sevin çocuklarınızı Çocukken doysunlar sevgilerini Çocuklar sevin çocuklar mısın? Sabahları uyandırırken, akşamları uyuturken, dersleri çalıştırırken, yemeklerini yitirirken Yavrularınızı sevin, ne olur sevin Şu adama bak, adam olamamış, kocaman olmuş, büyümüş ama adam olamamış dediklerinizin hepsinin gidin çocukluklarına bak Annem baban seni sevdiği zaman Ne büyük azalıyorsun diye Belki onlara söyleyemiyorsun Ama ne büyük tat değil mi? Evet Ama bilesin ki çocuk Sana annem babandan daha yakın olanlar Allah'a seveceğim Sana annem babandan daha yakın Anne babanın Sevmesi bu kadar tatlı olursa insanlara sevdirmiş Kendini sadece birkaç kişi sevsin diye mi uğraşıyorsun? Allah seni sevsin, insanlık sevecek. Şu seccadeye bak, lime lime olmuş. O kadar çok namazlar kılmış ki seccadesi eskimiş. De bana, hanım bacım, Çeyizindeki seccaden hala eskimedi mi? Perdelerini kullandın, eskittin, değiştirdin. Hallarını kullandığın eskiptin değiştirdin. Peki ya söyle, seca'den hala yanımı kuruyor. Da <gülüyor> karışmış. Bir seca değişti. Çeyizim için. Hani o gün cennete kadar ayrılmamayı düşlediğin eşin için. Hani o gün, o kutlu gün geldiğinde Duaların, Allah katında kabul edildiği o gün geldiğinde, <Gülüyor> o kıymetli gün, eşin duanı açıp, duanı kaldırıp, sana hediyeler takarken, sen de ona